Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Şubat ayında en düşük sıcaklık eksi 26,7 dereceyle Van, Özalp'te en yüksek sıcaklık ise 24,5 dereceyle Şırnak, Cizre'de test edildi. Ölçümlere göre Şubat 2022'de sıcaklık ortalaması uzun yıllar ortalamasının 1,3 derece üzerine çıktı. Marmara Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar Lüleburgaz çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin Şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,1 dereceyken geçen ay 7,2 derece olarak tespit edildi. Yani yine 1,1 santigratlık bir artış var. En düşük sıcaklık eksi 5,6 derece olarak Balıkesir merkezde en yüksek ise 21,1 derece olarak Balıkesir'in gönen ilçesinde ölçüldü. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREP Başkanı İbrahim Erden yaptığı yazılı açıklamada geçen yıl enerji ve ham madde talebinin artmasıyla küresel tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandığını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının da küresel emtia ve enerji maliyetlerinde olağanüstü artışlara yol açtığını işaret eden Erden, artan bu maliyetler hem dünya hem de ülkemizde enflasyon etkileri olarak iktisadi hayatımıza yansımakta. Ayrıca enerji arzında da kısa vadede önemli riskler ortaya çıkmaktı. Bu riskleri azaltmak ve yüksek tedarik maliyetleriyle tek tekrar karşılaşmamak için en doğru çözümün yabancı kaynaklı petrol, kömür ya da doğal gaza bağımlılığı, Azaltarak rüzgar ve güneş gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha fazla ağırlık vermek olduğu kanaatindeyiz. Kurulu gücümüzdeki her yüzde birlik yenilenebilir enerji artışı 250 milyon dolarlık yabancı kaynak ithalatına engel olacak ve cari açığın bu ölçüde azalmasını mümkün kılacak diye açıklama yaptı. Ayrıca bu yıl ve 2023'te rüzgar ve güneş enerjisi projeleri için en az 3000'er megawattlık kapasitenin açılması gerektiğini belirten Erdem, bu kapasite artışıyla sektörün rahatlayacağını kaydetti. TÜBİTAK-MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Koordinasyonu ile gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferini tamamlayan 20 bilim insanı Türkiye'ye dönerek çalışmalarına dair bir açıklama yaptı. Heyetin bilimden sorumlu lider yardımcısı Hasan Hakan Yavaşoğlu, geçici Türk bilim üssünün bulunduğu Horseshoe Adası'nın kuzeydoğusu, güneybatısı ve kuzeybatısında canlı bilimleri için zooplankton, liken, su sediment, bentik göl, kara ve denizden örnekler alındığını, deniz suyu filtrasyonu, DNA izolasyonu amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldığını, yer bilimleri kapsamında farklı ana kaya örnekleri alındığını söyledi. Çalışma konularının özellikle deniz buzları olduğunu belirten lojistikten sorumlu lider yardımcısı Kaptan Özgün Oktar ise Deniz buzları dünyanın iklim dengesini sağlıyor. Hem tuzları barındırarak dünyadaki su akımını dengeliyor ve mevsimlerin oluşmasını sağlıyor. Hem de güneş ışığını yansıtarak dünyanın ısı dengesini sağlıyor. Hem karada hem denizde bulunan bu buzullar her yıl azalıyor dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi Geometrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Mahmut Oğuz Selvesoğlu ise buzulların okyanuslar vasıtasıyla soğuğu dünyaya dağıttıklarını hatırlatarak Buradaki buzullar binlerce, yüzlerce, belki de milyonlarca yıldır burada insanlığın varoluşuna ve ekosisteme hizmet eden buzulların ne kadar eridiğini, hacimlerinin yıldan yıla ne kadar değiştiğini sürekli takip etmek gerekiyor dedi. Tımop, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, yok olmak üzere olan Güven Park'ta, İmar planları yine iptal başlığıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2020 tarihinde onaylanan Ankara İl Çankaya ilçesi Devlet Mahallesi Güven Park'a ilişkini hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1 bölü 100 bin ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının 16. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi belirtildi. Güven Park'ın yeni metro inşaatları nedeniyle her an göçüklerin yaşanabileceği bir alana dönüştüğüne vurgu yapılan açıklamada modern kent merkezinin temel bileşenlerinden biri olan güven park yıllar içinde dolmuş ve otobüs duraklarıyla metro girişleri ve bacalarıyla işgal edilmekte. Tüm nitelikleri tek tek yok edilerek adeta dev bir durağa dönüştürülmekte denildi. Maalesef defalarca iptal edilen planlar iptal gerekçeleri giderilmeksizin yeniden onaylanmakta. Plan kararları ve yasalar uygulanmamakta, şehircilik bilimi tamamen hiçe sayılmakta denilen açıklamada şöyle devam edildi. Güven Parkın planlama ve koruma ilkeleri kamu yararı göz önünde bulundurularak hazırlanması gereken bir koruma amaçlı imar planına ihtiyaç varken özensiz bir şekilde hazırlanıp tekrar tekrar onaylanan bu planlar alanın tarihi, doğal ve kültürel değerlerine her geçen gün geri dönülmeyecek zararlar vermekte. Güven Park, Janssen planından yaklaşımı ile yeniden düzenlenmeli, mahkeme iptal gerekçeleri giderilmeli ve yürürlükte olan üst ölçekli plan kararları doğrultusunda koruma amaçlı imar planları hazırlanarak başkente yakışır bir hale getirilmeli. Ankara'nın kent berliğinde yer etmiş olan Güven Park'ın korunması, hükümet kartiyesi ve çevresinin bütüncül olarak planlanması için yürüttüğümüz mücadelemizi Sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz demiş TÜMOP Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Güven Park'ın korunması için harekete geçmişler. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.